Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar: Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Hasan Cenk Açık Mimarlık programındasınız. Açık Radyo'dasınız. Bugün, geçen haftada başladığımız bir serinin... ...devamın teliğindeki bir röportajı sizlerle paylaşacağım. Canlı yayında stüdyodayım. Kaydı dinlerken... ...atacikmimarlık Twitter adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt... Hala süre giden ve önümüzdeki hafta bitecek olan Uluslararası Antalya Mimarlık Biyeneli'nin e, deneysel bölümünün e, koordinatörlerinden e, Ebru dönmezle beraber e, bizim Yelta Köm'le gerçekleştirdiğimiz bir röportaj. E, onu dinlemeye başlayacağız. Arada Pink Martin'den bir şarkı dinleyeceğiz. Sonra da röportajın sonunda yine sizlerle beraber olacağız. Zamanımız kalırsa bir iki konuya da değineceğim bunun dışında. E, onu bir dinlemeye başlayalım. Sizlerle paylaşmaya başlayalım. Deneysel mimarlık özellikle diğer BNR'lerden bir kere farklı olan tarafı. O yüzden onu böyle sıkıp tutunmaya çalışıyoruz. Çünkü yani Rotterdam'da da de. Ben de bütün dünya BNR'lerini gezmedim ama yani takip ettiklerim Hep sergi ağırlıklı ama kamusal alanda böyle hem, hem hal olmuş bir e, yapı yok aslında şeyde. O yüzden yani küçük bir küçük bir BNR ama farklı olan bir BNR. O temasının üzerinde ama deneysel bir mekan kurma yani bir pano değil yani sonuçta mekan üzerine hep gittik ama mekanı nasıl kurar ister çizer ister üçüncü boyutta bu işi şey yapar filan e aslında deneyimleme yani hem deneyselin iki açılımı var hem farklı materyallerle ya da e, işi farklı türlü farklı perspektiflerle ortaya koymak e, ve aynı zamanda da o e, işin deneyimleme üzerine geçermiş kendisi ya da kentli falan. İşte kullanıcı. Diye. Onun için de çocuk da var, yaşlı da var, mimar da var, işte hani işin uzmanı da var. Ama herkes, kentin bütün şeyleri odak Yani biz hedefliyoruz deneyselde. E şimdi bu senekine yani daha doğrusu genel organizasyona gelirsek, bu sene mesela sergilerimiz çok yönlü oldu ve uluslararası olmasına çok çaba gösterdik ama uluslararası demek kışkısız çok daha ciddi bir bütçe ve şey demek daha büyük destekler demek. Ee, tabii her oluşumun yani yerleşmesinde zamana ihtiyaç var. yani Bilmem kaç evet. seneyle ikinci kez düzenlenmiş bir şeyin çok ciddi fark var. Bu aslında galiba şeyden ya bu Antalya Biyanerinin <gülüyor> genel yapısı bizim normal bildiğimiz diğer Biyanerlerden biraz farklılaşıyor. Şuradan normalde Biyaner'in hep bir yani küratörün ana sergisi olur ve diğer hepsi aslında yan etkinlikler, yan sergiler diye sinendir ama buradaki hikaye biraz böyle hepsi aslında hepsi bir yeneri oluşturuyor burada Hani bir ana evet. yani bir şey yok da galiba öyle yani herkes bir yerinden taşıyor aslında bir şey yani, yani bir ana omurga dışında. öyle hele de geçen sen de hepsi diyorum ama iki sene belki yani küratör küratörünün önce olması tüm görgülü olmasına rağmen aslında hakikaten yener herkesle alındı burada da hani aptik güzel küratör ama Gerçekten herkesin çok e, emeği, çok desteği ve hiçbir birbirine çok da baskın çıkan şey değil. hepsi bir arada. Yine kentle bütünleşerek. Yani esas amacımız da o zannedersem. E, o yüzden öyle çift başlık gibi evet, de evet. görmemek lazım bu hikayeyi. Ve yani geçen sene e, benim açımdan daha kolay kotarılabilen davetli bir şey oldu. Ben de tabii ilk olmasını gerektim ettirdiği bir şey ama çok da kısa zamanda ürünü çıkartmak konusunda hep böyle temas edebildi. Ama o konuda muhakkak ofisi ürünsü olan yani uygulama yapmış ama aynı zamanda teorik altyapısı güçlü olan insanları hani davet etmeye çalıştık. Temasımız daha kuvvetli olduğu için zaten hep böyle beraber e, birçok konuyu tartıştığımız için süreçte zorluklar yaşanmasına rağmen gayet hani kolay oldu. Bu sene şimdi yeni bir şey denedik. Yeni bir mektup. O da bu e, işte Sao Paulo'ya baktık işte Rotterdam'a baktık falan. bir açık çağrı nasıl olur yani gençlerden ama sadece genç diye nitelemiyorum ben bu deneysel mimarlığı ya da işte hani Viyana'ya katılan diğer şeyleri yani ara işte olan bu işle ilgilenen tabii ki gençlerin potansiyeli çok ama herkese uzanabilen bir şey araşındaydı. Bu sefer çağrıldı ve Davetli olmak üzere iki aya yaptık. Çağrılılarda her ne kadar artı de ve bize çok yardımcı olmasına rağmen belki de hani bütçenin kısıtlılığından da biraz ister istemez bahsediyorduk ya Belki insanlar hem uygulama konusundan terk, bir zaman konusunda şey erişebilmiş olabilirler. Çok fazla sayıda bir ben çok yüksek bir şey gelir zannediyorduk. Nispeten kısıtlı bir katılım oldu. Önce seçici kurulumuz oldu. Onlar için de yani genel kanı mümkün olduğu kadar hepsini yapabilme konusunda. Hani bütçeleri de düşüktük. Sonra onları geri besleme yaptık. Yani böyle böyle şöyle şöyle biraz düzeltebilirsiniz. Şu yönde ilerletebilirsiniz gibi. Ondan sonra o ilk aşamadan sonra onlar bize tekrar döndüler. Ya ama bunları da tartıştık yani nesi güçlü nesinin üzerine, neyin üzerine gitmeleri lazım Aslında yani hı hı, siz ben, ben sürekli benim bir süreç mi çarptım yani çok iyimser bir şekilde biz tabii kentin her tarafına yayılsın istiyorduk böyle hı. hani e, arayıp bulma değil onlar bize hep karşılasın istiyorduk ee, daha sonrasında tekrar işte bize geri dönüşler oldu bütçeler belirlendi ee, bütün e, hani alternatiflerle beraber bunun akabinde son döneme yakın artık projeler tamam çünkü eskizden artık projelendirme kısmına geldikten sonra biz iki kere saltta buluşma tertipledik. Herkesin projesini sunduğu. Aslında keşke onu da çok daha açık ve hani böyle sizlere de şimdi hepsinden bir şey öğreniyoruz aslında. Ama bir evvel ki bir enalde de öyle yapmıştık. Kendimize, kendi kendimize sunduğumuz ve eleştirdiğimiz bir toplanma düzenlemiştik. O zaman da Ayşan'ın bürosunda gerçekleştirmiştik onu. Ee, bu sefer de işte Saat'ta Meriç Ömer sağ olsun o da bize çok yardımcı oldu ee, kendimiz eleştirdiğimiz e, konularda ve projelerin gelişmesi aşamasında falan konuştuk sohbet ettik ee, değerlendirdik ondan sonra bir kere daha yaptık onu yani iki kere e, bir e, toplanma imkanımız oldu sonra da en son, en son kuruluma geçtik ama Kurulumlarda da tabii ister bazı problemler, bizim dışımızda gelişen problemler, bütçeden kaynaklı problemler, e, izin alamama konusunda problemler vardı. Şimdi dört e, tane ya da beş tane yapılamayan projeniz var. Onların en büyük sebebi tabii bütçe. Uluslararası olmasına çok dikkat ettik. E, buradaki çalışmalardan beri zaten hani yabancılardan oluşmuşlar, çok öğrenciler. Yani biraz workshop tadında gelişen bir projeydi. Mirador'da yer alan. Ee, onun haricinde bir tane robot e, var, yani Projesi bir... vardı. Onu gerçekleştiremedik. Zörihten katılan. E, Almanya'dan katılan üç tane büro ve onlar çok nitelikli bürolar. Çok da genç değiller. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onların projesi de ne yazık ki son aşamaya kadar geldi ve e, koruma kurulu tarafından. Yok efendim orada hani olamaz yani sonradık yani geçici strüktürler olması evet. üzerine biz bütün şeyi kuruyoruz yine de onun bir maketi yapıldı Şu anda orada sergileniyor tam hası halde mi o süreci biraz çıkarmak lazım yani orada da. yani bizim açımızdan sadece sergi şeyi değil de o süreç de önemli yani deneysel yani biraz Nilfil'in şeyinde o işinde Hı. de olduğu gibi biraz o işin hakikaten o betonun o dökülme aşaması falan tamamen deneysel. Yani e, artı ondan sonra deneyimleme süreci başlıyor ki hani orada da Nilper e, şimdi sabah konuştuk Kozik oldu o da işte çocukların tırmandığı içine girdi bu çıkıyor falan keyifli onlar. Benim ee, aklımda üç tane soru var. Ee, bir şey şimdi yani uluslararası Adında bu var. Ben geçen senekini yurt dışı eleştiri bağlantı ya da yayınlar üstünde görünürlüğü açısından incelemedim açıkçası. On yüzden bilmiyorum soruyu. Geçen yani senin uluslararası şey. ibaresi yoktu <gülüyor> i̇şte da. Kimlerde uluslararası kayıtlı mı? Yani işte bu işin mesela uluslararası olması meselesinde yani adında da bu varsa bununla ilgili e, örgütlenme aşamasında ya da daha sonrasında. Ee, bunun daha görünür olması, daha çok yayında yer alınması için şey var çünkü her hani şey olur ya işte 175. Geleneksel Hı. uluslararası e, şerefli koçisar ya e, kadeş şekerinden falan Hı. ama hep zaten o kitle var falan ama adı öyledir yani adında öyle bir şey varsa bu e, bunu başaramamış ya da e, bir şekilde hiçbir zaman niyetlenmemiş şu an diğer etkinliklere göre ekstra ne koyuyor. Türkiye'deki tek mimarlık bir mesela, bir o, ikincisi bu bütçe meselesi ve örgütlenme şemasındaki e, bilmiyorum yani tekillik mi demek lazım onun. Mesela mimarlar odası çok, yani mimarlar odası bu işi üstleniyor. Ama e, istersen bu işi yüklenen kişilerin alışa gelmiş olan motivasyonlarından yani etken olarak bunu düşün istersen de hani bunu yapsa yapsa mimarlar odası yapar çünkü bizim de dediğimiz 2023 yani biz mimarlık bir yeneri e, yapmayı 2023 uyuşyasını e, alma aracı olarak hani görüyor gibi bir şey ben hissettim de hani biz bunu yapalım ki 2023'ü alalım falan gibi yani öyle bir şey hissettim sonuçta da şu oluyor tabii ki e, Sen dediğin şey şehrin sermayesi yani şehrin ona geleceği işte ona ona işte. yani eğer bu e, Antalya'da olması özeli vesaire bütün bu tartışmaların da içinde o var. Yani zaten oranın e, maddi ekonomik alanından beslenmediği sürece ya da en basitinden kendi bu organizasyonel e, üstüne aldığı sorumluluğu paylaşmadığı sürece işte bütçelik kesintilerden dolayı bazı işlerin yapılamaması ya da... E, ne bileyim, en azından işte birilerinin gelip gidememesi, daha fazla sayıda etkinliği yapılamaması falan gibi meseleleri bence beraberinde getiriyor. Ama daha büyük ölçekte söylüyorum, yani bunu aşmak için mesela nasıl bir şey var ya da bu problem olarak görülüyor mu? Una notte a Napoli, con la luna in mare, ho incontrato un angelo, che non poteva più volare.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 be nice Adesso sulla terra son tornata mai più riamare mi sono rassegnata oh, quanto tempo posso oh, Ancak hem ee, yönetsel açıdan değil, hani danışma kurulları, düzenleme falan. zaten uluslararası bir heyet tarafından yaptı. Heyet. E, yani UIA'da, yani temsilcilere falan bakarsanız, ben aslında onu size şey olarak da veririm, liste olarak da veririm. Gerçekten uluslararası ortaklık gidiyor. Sergilere bakarsak, e, Genç Mimarlar buluşması ve o işte, şey ikincisi e, yapıldı. Şu anda hatırlamıyorum ama. O da zaten kaç? İkincisi, o yok. Daha çok fazla, 25, 25 soruncusu. O zaten işte e, söylediler, o sayılar, kusura bakmayın hatırlamıyorum ama yani 90 kısır katılımcı, bunun işte 70 zaten yabancı falan. E, onun haricinde yani her baktığınız işte aslında uluslararası aktörler. Benim var. sorduğum şey aslında şu yani düzenlendiği yerde uluslararası katılım okey. Yani ona Yok, insanlar gelir. Ama içinde gelir. Bir düzenleme komitesi diyorum tamam, ya. Tamam tamam var var. Onda da var. Yani hı hı. işin şeyinde var hı hı. ama o uluslararası katılımcıların git geriye döndükleri mevcut yaşadıkları yerlerde bu etkinliğin yansıması. Tabii. Zaten esas, esas amacımız o. İşte o ne oldu? Onun takip ya. yapılabildi mi? Yayında o, yer alabildi mi? Yani şimdi tabii o birazcık Yener sonrasının daha son çok işi olacak. Yani Yener'le beraber şimdi üreticilerimiz İlk, var mıydı? O Yabancı, Bord ilk etkinlikte de vardı ama ilkinde dediğim gibi uluslararası olarak çıkmamıştı zaten. Burada ikincisinde değil. mesela bunun artık ön PR'ında ya da işte haberleşmesinde vesaire. Bırak, işte da biraz tam diyecektim işte bu UYA yani bunun uluslararası network UYA üzerinden olduğu için aslında Hı. Bu ya demek diğerlerdeki evet, mimarlık, mimarlık demek. odaları, mimarlık. Bizim evet. ama işleyiş ama. olarak da tam hani bizim bildiğimiz o dışa biraz kapalı ama kendi içlerine yani çok açık. Ben güncel mimarlık ortamından o yüzden uzakta kalıyor olabilirim. çok. Acaba ben kritik ama. alması konuşuyorum. Evet yani. Mesela ne şey, çoğul ne kadar çıkmıyor da belki evet. başka bir. Evet. Işte bunu yani. Zaten biz de konuştuk yani ilkinden çıkardığımız bunun da nasıl geliştirilmesi gerektiğiyle. Şimdi özellikle. Toplantılara katılacak kişileri de biz mümkün olduğu kadar yabancı bir yani üst okuma gerçekleştirebilecek ve gittiğinde de bu işi yarayabilecek insanlar da çok arzu ediyoruz katılmalarını. Deneyselde mesela öyle bir liyattan bir İspanyol gelecek. Yani bunu biz de amaçlıyoruz. Yabancıların da hani bu işi takip etmesi ee, özellikle deneyselin içinde üç tane Alman mimar dedim ya, üç büro. Onlarla da hep iletişim halindeyiz. Orada nasıl bir network üzerinden gidebiliriz filan diye. Ee, bu hani öncesinde genelde resmi kanalları yaptık. Ama bu süreç ve süreç sonrasında, yani şey diye de görmeyin lütfen. Öyle de olmaması lazım. BNR bitti bu bir ay ya da işte kaç, kaç haftaysa. Ondan sonra bu işi yaptı, uyudu iki sene. Öyle olması lazım. Bunun sürekli iyi yönelme. Bir sormaktaki eğitim o. Yani örgütlenme biçimi çıktılarına, etki alanlarını ya da etkilemesi gereken alanları hedef olarak yani, o bağlantıları kuruyor ve yapılıyorsa zaten yani, sonuçta o öyle bir e, geri dönüş alır diye düşündüğüm evet. için ben çünkü yani şey umurumda değil aslında hani işte Alpada işte çok ses getirdi falan değil de bu etkinliğin kendisinin kendine bakarak özgünleşme ve yaptığı şeyin niteliğini belli bir yerin üstünde koymasını dair kendine söylediği sözlerde etkili olabilir ki yani zaten ilginç bir durum ortaya çıktığı zaman ki bu örgütlenme biçimi dolanımı kent içinde görünür olması, insanlarda yarattığı etki ya da ürünlerin kendisi olabilir. O zaten hani bir şekilde yerinin meccasının yoğunluğu yöntemini buluyor. Onu da söylemem lazım. Geçen seneki işler gerçekten profesör, yani profesyonel anlamda da çok ilgi çekici. ve Diğer bir yerlere baktığımızda da çok e, güzel işlerdi. Hiçbir e, eksikliğimiz ya da yani şeyimiz yoktu o anlamda. Evet, Şimdi bütçeye tamam, gelirse? Sürü. O ikinci soru <gülüyor> bak. Kültür <şeyleri> <gülüyor> kurumlarının, sokakların, meydanların, mekanların kullandırılması, bunlarla ilgili gerekli izni vermek hmm. zaten Tabii, o, tabii. O diğer taraftan Mimar Üniversitesi bir STK yani. Bunun dışında bütün katılımcılar Ya da küratöryel ekipte O kente gelen aslında bir hekim Hani bu kentin adını Taşıyan bir etkinlik olduğu için Ve kendisi aslında yani, Kendini de desteklemiş oluyor ister istemez Evet değil ama değil kentten ne destek aldığını Merak ediyorum işte o sorduğum şey ee, Organizasyonel yapı içerisinde Mesela kentin kendi dinamiklerinden Ne kadar destekliyor ki o da kentteki diyaloğunu da görünür kılacak olan şey. Yani bu kentten, kent buna destek veriyor mu bu işe? Kent derken de bütün yatırımcısı, e, kültürel entelejansiyası, işte üniversitesi, bilmem falan hı hı. hani e, işlerim dolaşıp hı hı. bu maddi ve iş gücüne dayalı hı hı. organizasyon şeyleri dayanıyor. Bu sene odanın herhangi bir bütçesi yoktu. Odada çok küçük bir bütçe vardı. Yani biliyorsunuz bu torba hesabı Yani kendilerini koruma altına almak da e, almaları da gerekir. gerekir Bunlar rağmen yine destekledikleri hem deneysel olsun. Çünkü deneysel de mekan kurma olduğu için ister istemez belli bütçeler arasında hareket etmek zorunda. Ama e, dediğim gibi diğer e, yani Büyükşehir Belediyesi genelde parasal değil ama mekansal olarak tabii bir şey yaptılar. Sadece o değil. Para içindeki bütün o otel, içi kullanımlar falan onlar destekçilerimiz. Yine mekansal anlamda ama o onların sadece mekan diye bakmayın yani onların kendi işte restoranından feda et aslında bu işe e, aleke ediyorlar ettiler o, o, Aypaşa Konağı'nda olduğu gibi karşı taraftaki yerde olduğu gibi e, yani genelde sahip çıkmak diye e, düşünüyorum ben bunu çünkü bunların ilk deneyimde yaşandığı için kendilerine dönüş olacağını da düşünüyorum düşündüklerini de düşünüyorum. STK'ları vesaire e, haddinden fazla belli bir güç evet. yani. daha güçlüklendiğinde, daha da şurada güçlüklendiği değil, yüklendiğinde. yüklendiğinde. Evet. E, ve her şey yerel yönetimler, güçlü STK'lar ve işte ne bileyim, yani devlete bağlı kurumlardan beklendiği zaman ona yüklenmek çok yanlış. Ben de diyorum ki kentteki tüm diğer maddi paydaşlar da bunlara destek olmaları lazım ki bunlar işte ee, kamu yönetimindeki bazı durumlardan ya da sivil toplum örgütlenmelerinin kendi içerisinde zaten özgürlüğüyle yaptıkları pek çok şeyde bu defa güç yetemelerinden kaynaklanacak olan bir kısım zayıflıkları egal edilsin ve etkinlikte yaklaşılır. Yani kendi içerisindeki aynı. sermayenin <gülüyor> harekete geçirilmesiyle ilgili, çünkü yurt dışında örnekler var mesela, yani çok büyük böyle etkinlikler için oturuluyor, konuşuluyor, destek toplantıları düzenleniyor, fonlar oluşturuluyor, kenti bunun sahiplenmesi gerekiyorsa kentten kazanan, Tabii, bu etkinliğin bu etkinliğin doğuracağı ilgiden ondan sonra onun kentsel mekana katacağı şeylerden doğrudan ya bu dolayı etkilenecek olan turizm yatırımcısından e, perakende satıcısına, ondan sonra sanayicisinden ulaştırma sektöründe hizmet veren kurma kadar e, daha geniş kapsamlı bir şekilde katkı konursa işte bu bahsedilen e, şeyler daha kolay aşılırmış evet, gibi doğru. geliyor. Yani burada da İzmir'de ve Kayseri'de ve Mardin'de ve her yerde evet. Bu yani yavaş yavaş gelişmeye başladığını düşünüyorum. Sahip çıkma anlamında, Antalya belki o anlamda hani güzel daha e, İstanbul gibi yani böyle dağınık bir şehir değil o anlamda. Yani dağınık kısımları var ama Kaleiçi falan son Hı. derece tanımlı. Kent içerisinde bunun görünürlüğünün tasarlanması. Ya şöyle bir görüş olur ya genelde. Ya işte siz katkı koyun bak bu kent için çok önemli bir şey olacak. Bu güzel prestij meselesi falan. Tamam ama yani ben hep gönlümü koyduktan sonra karnım nasıl doyacak yani. Bazı şeyler de öyle değil. Yani nitelikli bir iş var edebilmek için bunun ortamının nitelikli olarak örgütlenmesi gerekiyor. Yoksa herkes ilgisini doğal olarak başka alanlara kaydırır ve bununla ilgilenmez yani. işte bir billboard kiralamak bile kullanılmaz. E, ya da en basitinden herhangi bir yere konacak olan bir posteri bile basmak e, maddiyatken herkesin gönlünden koparak bu işi yapıyor olmasını düşünmek ve sonra bunun böyle hani çok uluslararası vs. ne olması üstüne yani doğru adımlar ama. üzerinde yürüyormuşuz diye düşünüyorum. Geçen işte, evet, seneden evet. bu yana bir e, Billboardlar vs. bak hı hı. hep senin söylediğin düşünür hani düşünürüz aslında e, eklemlemeye çalıştığımız hı hı. E, şeyler. Daha sonraki yapılacak olan muhakkak ki buradan da öğreneceğimiz şeylerle tabii bütün uluslararası diğer sadece BNL'ler diye bakmayın yani hepsini de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz evet bu kayıtta Ebru Erdönmez'i beni ve Yelta 2013 Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali üzerine konuşurken dinlediniz sorularla da Ebru'yu biraz sıkıştırmaya çalıştık açıkçası Eksik gördüğümüz ya da katkı koyduğumuz noktaları belirtmek açısından. Bu yayını geçen hafta Antalya'dan bildirdiğimiz Mimarlık BNL'ye dair tüm yenilikler ve haberler üstüne olan serinin devamı olarak yaptık. Eksik bölümleri var ve röportajlar tabii çok daha uzun. Bunları blog adresinden ben ya da Yelta paylaşıyor olacağız zaten. Kalebodur'un katkılarıyla Antalya'daki Biyeneli, mimarlık Biyeneli'ni ziyaret etme fırsatımız olmuştu. Onlara da tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Sizlerden de hem Biyenel hakkında hem de program hakkında görüşlerinizi bize iletmenizi istiyoruz her zaman. Twitter'dan ya da blogdan e-mail adresimiz var. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Acık mimarlık blogspot.com adresi bloğumuzun adresi. Orada podcastler de var. Ee, yayın için herhalde bir, bir dakikalık daha zamanım e, var. Onda da e, minicik sıkıştırılmış olarak güncel bir durumdan bahsetmek istiyorum. prodüksiyondan bir onay aldım kısaca. Ee, biliyorsunuz Kayseri'de yapılacak olan bir e, cami vardı. O camiyle ilgili başbakana bir sunumda bulunulmuş. E, caminin mimarı da Nevzat Sayın. Başbakan projeyi değerlendirip yeniden görüşlerini bildireceğini söylemiş. Bunu da mimarlık medyasına ya da genel kamuya bir duyuru olarak yapalım. Bunun üstüne daha çok tartışacağız gibi görünüyor. Bakalım kim ne ve ne zaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Very good. Açık Mimarlık